Bir miktar param var demişti. Bunu faizle iştigal eden, faizli bir müesseseye, normal bir bankaya faizsiz bir hesaba yatırdım. Acaba bu kuruma yardım etme noktasında herhangi bir sorumluluk benim üzerime biner mi? Bir vebali var mıdır dedi. Evet. Bir kişinin diyelim bir miktar parası var. Onu evde koruması da mümkün değilse emniyet açısından bir yere yatırabilir. Hı hı. Ancak bu yatıracağı yerin faizle iştigal eden bir yer olmaması gerekiyor. Evet hocam. Peki ben oraya yatırıyorum ama faiz almıyorum diyorsanız bile paranız orada ne yapılıyor? Kullanılıyor. Yani siz almıyorsunuz ama o paradan banka faiz alıyor. O paradan istifade ediyor. Dolayısıyla o faizle iştigal eden bir müesseseye destek olmuş oluyorsunuz. Hı -hı. Yani sizin o faizi almamanız Orada paranızı korumanızı e, caiz cevaz vermiyor. E, bu noktada ne yapmak lazım? Yapacağınız şey e, o paranızı e, katılım bankasına yani faizsiz işlem yaptığını söyleyen katılım bankasına yatırmanız. Oradan verilebilecek kar payı varsa onu almanız şeklinde olmalı. Yani eskiden katılım bankası yahut buna benzer faizsiz bir kuruluş bulma imkanımız yoktu. Ancak günümüzde böyle müesseseler olduğuna göre yapılacak şey paramızı böyle bir müesseseye yatırmak onun vereceği kar payını almak suretiyle yani kazancımız helal hı hı. olur. Aksi takdirde faizini almasak bile paramızı faizli bir müesseseye yatırdığımız takdirde o müesseseye destek olmuş olacağız. Biz bunu öner, önermiyoruz. Evet, bundan kaçınmak gerekir yani. Evet.